Bize bir fetih müjdeledi Ey Allah'ın rasulu. Bu Hudeybiye Antlaşması Gerçekten bir fetih midir? Peygamberimiz Evet cevabını verdi Böylece Hazreti Ömer Derin bir nefes aldı 107. Bölüm Sadece ibadet maksadıyla vatanlarını ziyaret etmek isteyen Müslümanlar müşriklerin engellemesiyle karşılaşmışlar ve ilk başta yenilgi gibi görünen bir anlaşma imzalamak zorunda kalmışlardı. Müslümanların zihninde var olan endişeler inen ayetlerle yerini sükunete bırakmıştı. Müşriklerse bu anlaşmanın sonucu olarak nasıl problemlerle karşılaşacaklarının farkında değillerdi. Hudeybiye anlaşmasının imzalandığı sıralarda Mekke'den kaçan sadece Ebu Cendel değildi. Ebu Basir isimli bir Mekkeli, Müslüman olduğu için günlerdir hapis tutuluyordu ve nihayet bir çıkış yolu bulmuştu. Sıcaklığıyla insanları kavuran güneşin altında günlerce yürüyerek Medine'ye ulaştı. Şu adamı tanıyanınız var mı? Evet, Mekkelidir, Kureyş halkından, Sakif kabilesine mensup, ismi de Ebu Basir. Neden geldi acaba? Peygamberimizle görüşmek istiyor. Üstüne başına bakılırsa iyi bir yolculuk geçirmemiş. Evet yorgun görünüyor. Yürüyerek gelmiş sanırım. Bineyi yok baksana. Genç ve kuvvetli bir adam. Ama aç kalmış belli ki. Yiyecek bir şeyler getireyim. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim neredensin bilmiyorum. Ama yol yorgunusun.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 Peygamberimizin civarında hepinizin nasıl kardeşçe yaşadığınızı duyuyordum. Hayalim buraya gelmekti. Çok şükür gerçek oldu. Hmm. Mekkelilerle yapılan anlaşmadan haberi yok galiba. İyi etmişsin. Tekrar hoş geldin. Peygamberimiz birazdan namaz için çıkar, onunla görüşürsün. Hadi biraz dinlen. Sağ olasın. Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş.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 Sabredip neler olduğunu göreceğiz Bak peygamberimiz geliyor Ebu Basir'in yokluğu Mekke'de hemen fark edilmişti Yok yok yok Nereye baktıysam yok Kaçmış Ne oluyor sabah sabah Oğlan yok kaçmış Nasıl kaçar Kapısı kilitliydi Anahtar da bendeydi Buralardaydı yok Anahtar gitmiş Yok tabi sersem kafanın üstünde Senin dalgınlığından faydalanıp anahtarı almış Senin de ruhun bile duymamış Şimdi ne yapacağız Ebu Sufyan'a ne derim ben Ya gidip de Muhammed'in adamlarının arasına katılırsa Bir an evvel git de kaçtığını haber ver Gerekirse peşine adamlar salalım Hadi kalk hadi oyalanma Tamam tamam sakin ol Ben bu işi halledeceğim Adam, esir olarak tuttukları Ebu Basir'in kaçtığını haber vermek için Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Dün gece beklemediğimiz bir şey oldu. B bize verdiğiniz esir nasıl olduysa kaçmış. Kaçmış da ne demek? Ben seni ne diye görevlendirdim? Gözünü üstünden ayırmamalıydın. Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım. Yıkıl karşımdan, beceriksiz! Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda Bana hemen Huneys'i çağırın Girebilir miyim? Gel Huneys gir içeri Beni çağırtmışsın Evet bir kaçağımız var ee, Kaçak mı? Evet Ebu Basir kaçmış Onu durduramayacağımızı biliyordum Durduracağız sen gidip onu alıp döneceksin Nasıl getireceğim peki Benim ona gücüm yetmez ki Yanına güvendiğin bir adamını al Muhammed onu sana iade edecektir Aramızda anlaşma var Peki birkaç güne kalmaz Medine'ye ulaşırım Huneys Medine'ye geldiğinde Ebu Basir peygamber efendimizle Birlikte mesciddeydi Ya Resulallah Mekke'den bir elçi gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Eyvah! Bu Huneyis. Kesin beni geri götürmek üzere geldi. Buraya Mekke eşrafı adına geldim. Muhammed, sana bir mektup gönderdiler. Peygamberimiz Übey bin Ka'ab'dan mektubu okumasını istedi. ''Aramızdan birinin senin yanına gelmesi durumunda ne şart koştuğumuzu biliyorsun. Aramızdaki anlaşmaya şahitler tuttuk. Öyleyse bildiğin şeyler üzerine bizi zorlama ve adamımızı iade et.'' Yazılanlar böyle. Peygamberimiz Ebu Basir'e dönerek şöyle dedi. ''Ebu Basir, biliyorsun ki biz Kureyş'te bir anlaşma yaptık. Verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz.'' Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve seninle birlikte olan koruyucusuz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Hadi kavminin yanına dön. Ya Resulallah oraya dönersen bana işkence yapacaklar. Dinimden dönmem için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Beni onlara teslim etme. Peygamberimiz Ebu Basire Allah'ın hiç ummadığı yerden bir çıkar yol göstereceğini tekrarlayarak gitmesi gerektiğini söyledi. Ebu Basir de mecburen Huneys'in yanında Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Aynı günün ikindi namazı vaktinde peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla otururken Huneys'in yanında gelmiş olan adam korku içinde kendisini mescide attı. Ne oldu sana? Neden ne bu kadar korktun? Sen, neden, neden bu kadar neden, korktun? Neden, ne oldu Adamınız efendimi öldürdü. Ben de elinden zor kurtuldum. Beni kurtarın. arkandan geliyor. Nasıl böyle bir şey oluyor? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir bir olabilir? Şey Hayır, bir olabilir. Şey ha, işte geldi. Efendimi tek bir darbede öldürdü. Ne olur beni eline bırakmayın. Ebu Basir, neler oluyor? Bu adamın söyledikleri doğru mu? Doğru. Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersen beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.